Münacaat yerine Yıllar var Hasret kaderimiz oldu Bulunduğumuz yerde kalmaya halimiz müsait değil Çırpınıp duruyoruz çaresizlik içinde Dört bir yandan kuşatılmış gibiyiz Ve düşürülmek istenen bir kaledekilerin heyecanını yaşıyoruz İçte dışta ihanet düşünceleri diz boyu. Vefa beklediğimiz sinelerde kin, nefret ve hıyanet. Düşmanlık duygularıyla esirip duranların adedini Allah bilir. Vefasız dostların sayısı ise ondan daha az değil. Hakkın gazabına çarpılıp rahmetinden mahrum kalma endişesi, Bazıları için ürperten bir his. Duygu düşünce istikametini koruyamama, Sürekli halden hale girip durma, Ve bir kısım olumsuzluklar fasit dairesi içinde telaş yaşama her günkü halimiz. Ne mehabet hissi, Ne mehafet duygusu, Öldüren bir korku ile tir tir titriyor, ...ve iç içe panikler yaşıyoruz. İnançlarımız zayıf, marifetten hiç haberimiz yok. Sağlam itikadın, marifetle inkişaf eden imanın gücünden ne anladığımız belirsiz. Ey Rab, gizli ve açık halimiz bu. Ve hali pür melalimizi... <gülüyor> Ve halipür pür melalimiz sana ayan, Gaye düşünce ve iç hesaplarımıza da sen nigehbansın, Bilirsin ne yapıp ne düşündüğümüzü, Ne yaptıklarımız ele alınacak gibi ne de düşündüklerimiz, Her yanımızda bir sürü yara bere, Muzmeratımız ise mesavi defterlerimiz gibi kapkara, İktidar ve iradelerimiz sana emanet. Çaresizliğimiz her halimizden belli. Her zaman iç içe hayretler yaşıyor ve bir türlü isabetli karar veremiyoruz. Yaptıklarımız sadece bizim ve bugünün değil, bütün bir tarihin yüzünü karartacak kadar çirkin ve ...olabildiğine geniş alandı. Halimiz, mazimizle mukayese edilince simsiyah... ...ve gelecek adına ümitlerimizi alıp götürecek kadar da... ...belirsiz, bulaşık ve iç bulandıracak mahiyette. Yürüdüğümüz yollar yürünür gibi değil. Yol dediklerimiz patikadan farksız... Önümüzde bir sürü kapı, kapılar kapalı ve arkalarında da sürgü var. Varılacak nokta bilmem kaç konak ötede. Dertlerimiz en güçlü bedenleri bile yere serecek kadar amansız ve müzmin. Sıkıntılarımız en uzun solukları kesecek ölçüde ciddi ve kronik. Öyle gurbetler yaşıyoruz ki emsali görülmemiş Öyle hasretlerle kıvrım kıvrımız ki benzeri sepkat etmemiş Bir sürü garipleriz bakmıyor kimse yüzümüze Acizleriz yok elden tutanımız Canımız çıkacak şekilde dört bir yandan sıkıştırılmış gibi bir halimiz var Yakın kabul ettiklerimiz, katmerli bir vefasızlık içindeler ki, Düşmanların kinini, nefretini, aşkın, düşmanın iftirası, isnadı, taziki, lütfedilecek sabra kalmış. Birbirimize karşı duyduğumuz kin, nefret, haset ve hazımsızlık, Vahşilerin vahşeti seviyesinde. Her olumsuzluk bizi bulunduğumuz noktadan aşağıya doğru çekiyor. Kendimize takılıyor ve sürekli irtifa kaybediyoruz. Ey Rab! Tam yolda değiliz. Dalliğinden sayılmayacağımızı ümit ederim. Zihni fikri ruhi boşluklar içinde bulunduğumuz muhakkak, Anlayış ve düşünce fakirleri olduğumuzda ise hiç şüphe yok. Kendi iç dünyamızda ayakta durduğumuz söylenemez. Fakir ve cehaletlerimizin yanında hele bir de tefrika zaafımız var ki hiç sorma. Senin ölçü ve kıstasların müvacihesinde günahlarımız tarihin en günahkarlarını arattıracak seni. Maruz kaldığımız musibetler, helak olmuş kavimlerin başlarına gelenlere denk. Bütün bunlardan bir şey anlamayanlar, serazat ve çakır keyif. Anlayanların hüznü kederi ise yürekleri çatlatacak ölçüde. Gelip gelip, kendi ürettiğimiz problemlere takılıyor. Yapalım derken yıkıyor ve kendi enkazımız altında kalıyoruz. Kötülük düşüncesine bağlı meyillerimiz tabiat haline gelmiş ve olabildiğine azgın. İradelerimiz çelimsiz, yüreklerimiz de bomboş. Dert olanların his dünyaları perişan. Sineleri çatlayacak gibi duyguları feveranda ama hepsi de çaresizlik içinde ve... ...suskunluk murakabesi yaşıyor. Hiddetlerini yutkunarak geçiştiriyor, ...öfkelerini lahavlelerle atmaya çalışıyor, ...ve ufku görünmez, upuzun karanlık bir vetirenin, ...düşe kalka yolcuları olarak, ...düşerken of ediyor, kalkınca da sabır taşlarını bile çatlatacak... ...yeni bir beklentiye giriyorlar. Yıllar var, hep başkalarına bağlanıp kaldık. Ve affedilmeyen bir sürü günahlar işledik. Seni tanımama, kendimizi bilememe, dine vefasızlık, millet ruhuna da saygısızlıkta bulunma günahı. Oysa ki seni söylemeyen her şeyi unutmaya... Sana saygısızlık edenlerin üstüne bir çizgi çekmeye, Vicdani ahdü peymanımız vardı. Öyle davranamayıp, Ruhumuzun bütün kaidelerini yıktık. Maddi manevi dünyamızın şeklini değiştirdik. Milli ve dini hayatımızın ahengini bozduk. Derken bütün değerlerimiz, Bağ kopmuş tesbih taneleri gibi, Sağa sola saçılıp gitti. Kendi özümüzü inkar ettik. Birer materyalist, naturalist, mukallide haline geldik. Hava nefsimize uyduk. Akla hayale gelmeyecek hatalar işledik. Hatalarımızı sezemedik. Günahlarımızı göremedik. Ve... Durumumuzun vehametini değerlendirerek bir türlü sana yönelemedik. Meçhul bir rıhtımdan yanlışı açılmamız üzerinden yıllar ve yıllar geçti. Bulunduğumuz yerden uzaklaştık ama mevhum hedefe de asla ulaşamadık. Sürüm sürüm yollardayız. Ne dizimizde derman kaldı ne iradelerimizde fer azimlerimiz iki büklüm kanatlarımız kırık yol iz bilmezlerin gurbet hayret ve dehşeti içinde bir kapı deyip inliyor ve vicdanlarımızda siz mi geldiniz şeklinde değerlendireceğimiz bir emare ve bir işaretin yankılanacağı eşref saati bekliyoruz. Beklerken de yer yer ettiklerimiz karşımıza dikiliyor. Ve tam ümitlendiğimiz bir sırada kendi kendimize, Nerede o mazhariyet, nerede siz diye mırıldanıyor. Bir kere daha sendeliyoruz. Ey Yüce Dost! Seneler var, ışığına hasret gidiyoruz. Ve kop koyu bir gölgedeyiz. Ne simalarımızda renk kaldı, ne düşüncelerimizde hayat. Kendi vehimlerimizin cinnetini yaşıyor ve sürekli kendi kendimizi mıncıklıyoruz. İki büklümüz. Harekete geçip doğrulamıyor ve ...ve bir türlü beklenen yenilenmeyi gerçekleştiremiyoruz. Ektiklerimizi küfür fırtınaları tehdit ediyor. Yeşeren düşüncelerimiz nifak rüzgarlarının baskısı altında. Bir türlü ayaklarımız üzerinde duramıyor. Bir türlü tevhid-i kıbleye muvaffak olamıyor. Ve bir türlü zihni fikri teşebbüsten. İkilemden kurtulamıyoruz. Bir sürü başıboşlara haline geldik. Bu de İslam'ın çehresini de karartıyor. Çevremizdeki mütereddit ve mütehayyirleri de şüphelere sevk ediyoruz. Konuştuğumuz sözler kalp ve kafa izdivacından doğmuş nesebi sahih beyanlar değil... Yazıp çizdiklerimize gönüllerimizin sesi diyemeyeceğim. Her halimiz ayrı bir ukalalık ve iddia nümayan. Çoğu hareketlerimiz meleği alanın sakinlerini utandırmaya karşılık şeytanları sevindirecek mahiyette. Affına sığındık. Bize nezdinden bir ışık gönder ve zulmetlerin oyununu boz. Ve bir Süleyman lütfeyle ki, Çevremizi saran bütün şeytanları zincire vursun. İfritten bir devirdeyiz. Dinde tahripler yaşıyoruz ki emsali görülmemiş. Milliyet düşüncesi, En talihsiz yorumlar ağında olabildiğine derbeder. Mana köklerimiz insafsız hasımların darbeleri yanında, Vefasız dostların ihanetiyle de paramparça. Selameti kalp ve istirahati ruh isteyenler ya mahşer deyip uykuya çekilmiş. Manaya bağlı görünenlerse rüyalarla teselli olma peşinde. Uyur gezerlerin haddi hesabı yok. Her yerde bir sürü günah işleyen arsız bir sürü de bu arsızlığı seyreden hissiz var. Günahkar tövbe bilmiyor. Seyredenlerden de samimi bir ses yükselmiyor. Senin yolundan ayrı düştüğümüz günden itibaren, Bizi biz yapan bütün değerleri de bir bir yitirdik. Yitirdik iman Yolu. İslam'ın getirdiklerini, Cennete yürüme bunu, Sonra da dağılıp döküldük, Ve ayaklar altında payimal olduk. Düşüncelerimizde boşluk, Sözlerimizde tutarsızlık, Tedbirlerimizde kararsızlık, Her halimizle adeta, Bir sevimsizler topluluğu haline geldik. Şimdilerde, Her şey o denli altüst oldu ki, inayetin olmazsa, Mehdi bile gelse bu işler düzelecek gibi görünmüyor. Senden uzaklaşalı asırlar oldu. Çok kapı tokmağı tıklattık, çok kimseye müracaat ettik. Perişaniyetimizi görecek, dertlerimize derman olacak kimse çıkmadı. Kaçkın olmanın ile beraber, kimsesizliğin sefaretiyle de hep kıvranıp durduk. Ama sana takatimiz kalmadı. Biraz da ıztırarların evirip çevirmesiyle, Şu anda boynumuzda kulluk tasması, Huzurunda el pençeyiz. Ben şimdilerde dahi, Seni tam anladığımızı, Ve dergahına gönülden yöneldiğimizi söyleyemeyeceğim. Dergahın uludur, Kıtmir kulundur, Anlayıp yönelebilseydik, her şeyi hale bağlar, ve halimiz ayağın der, sükutla içimizi dökerdik. Ama mücrim de olsak, rahmetinin enginliğine çağıran sen, günahkarların affına ferman çıkaran da sensin. Dua adına konuşmamıza müsaaden olmasaydı, böyle bir teveccühe yeltenemez, ve huzurunda, İçimizi dökme saygısızlığında bulunmazdık. Ey yüce yaratıcı! Bunca zaman yaderlerde dolaşıp yabancılık yaşadıktan sonra, Sırtımızda yılların vebali, Perişan bir dil, Kırık bir kol ve kanatla nihayet kapına yöneldik. Ben öyle sanabilirim. Bir yandan mahcubiyet yaşarken, bir yandan da sana dönmüş olmanın sevinci içindeyiz. Huzuruna nasıl gelirse gelelim, gönüllerimiz seni bulmanın heyecanıyla çarpıyor. Ve nabızlarımız da ümitlerimizin ritmiyle atıyor. İşte böyle bir ruh haliyle bütün duygularımızı senin hakkındaki reca ve beklentilerimize bağlayarak, Medede-i Kerem derkanı, Kaçkınları affet, İhtiyaçları zaruret kertesinde rahmete muhtaç olanları affet, Deyip in diyoruz. Yeis ümitlerimize çelme takma peşinde, Düşüncelerimiz plansızlığın cenderesinde, Ve hemen hepimiz, Müterakim ihmallerin doğurduğu bir çaresizlik içindeyiz. Kimsemiz yok diyemem. Çünkü sen varsın. Tamamen ne açar kaldığımızı söyleyemem. Zira sen çaresizlerin çaresisin. Ey sevgisi bütün sevgilerin önünde sultanlar sultanı. Bizi bir kere daha yakınlığına kabul buyur. Ve senden hususi iltifat bekleyenleri kendi uzaklıklarıyla baş başa bırakma. Bırakıp hicranla yakma. Bizden önce de binler yüz binler kaçak yaşadı. Sonra döndü bunlardan bazıları senin merhametine el açtı. El açtı. Ve başını eşiğine koyup gözyaşlarıyla içini sadece saha döktü. Sen de onların hepsini şefkat kurnalarında arındırdın. Sonra da alıp hususi siyanetinde barındırdın. Bunca yıl sonra bizler de durmuş, kapında senin kulların olduğumuzu mırıldanıyor. İltifatta bulunup kabul ettiklerine teveccüh buyurduğun gibi... ...bize de bir kapı aralayıp... ...geçin içeriye diyeceğin anı intizar ediyoruz. Senin kapına yönelmek... ...gözden günahları... ...gönülden pasları silmenin biricik yoludur. Kapına yönelen mücrimleri... ...sevgi ve merhametine konuk etmek senin usulündür. Sana yönelirken... ...yol zadı zahiresini... Ve kapına dayanıp durma iradesini de yine senden bekliyoruz. İradelerimize fer, sinelerimize genişlik lütfederek bu uzun maratonu yüzümüzün akıyla bitirmeye bizi muvaffak eyle. Böyle bir lütuf yıllardan beri süre gelen bir upuzun geceyi gündüzlere çevirecek. Ve bize hayatın görülüp duyulması gereken öbür yüzünü de gösterecektir. İsyanlarımız dağlar azametinde, kulluğumuz ölçülere gelmeyecek kadar küçük ama sen istersen damlayı derya, zerreyi güneş ve hiçleri de cihan değer seviyelere yükseltebilirsin. Senin rahmet kazanındaki bir damla Sultan Süleymanların bütün hazinelerinden daha değerlidir. Bütün varlık senin cömertliğin sayesinde her istediğini rahatlıkla bulabilmektedir. Küçük bir tebecühün bütün dilencileri sultanlar seviyesine yükseltmeye yeter. Şimdi aç hazinelerinin kapısını ki dünya hükümdarlarının gözleri servet görsün. Saç kendi bağının güllerini ki her taraf ıtriyat çarşısına dönsün. Gönüllerimiz rahmetinin gazabına sefkat ettiği mülahazasıyla çarpıyor. Gözlerimiz bir ışık beklentisiyle açılıp kapanıyor. Devrirdiğimiz ve bize ait her şeyi de devirdiğimiz günden beri bizi kaldırıp eski konumumuza yükseltecek inayetinin tecelli edeceği ümidi olmasaydı asla ayakta kalamazdık. Senden uzaklık her şeyimizi alıp götürdü. Düşüncelerimiz ufuksuzluğa takılıp kaldı. Akıllarımız her gün ayrı bir fantezinin peşinde ve hezeyandan hezeyana koşup durdu. Kalplerimiz kendi özlerine rağmen karardı ve simsiyah kesirdi. Camlarımız gırtlakta, başımızı kapının eşiğine koyuyor. Senden yeni bir diriliş dileniyoruz. Sergerdanlığımız riayetine bir çağrı, Tutarsızlığımız irade ve kudretine bir davetiye, Yalnızlık ve gurbetimiz himayene bir sığınma dileğidir. Bizi mayiyetine yükselt ve yakınlığında şereflendir. Ey merhametliler merhametlisi, Halimizi sadece sana açıyor, İçimizi yalnız sana döküyor, Ve son bir kere daha, En içten iniltilerle, Engin rahmetinin kapısını tıklatıyoruz. Tıklatıyor ve mededey kafileyi i salar rusul, huzbiyedi diyoruz. Mededey gizli açık her halimizi bilen, Mededey hayat ve kaderimize hükmeden Mededey ilk kapı ve ilk son merci Senden ayrı düştüğümüz şu meşum dönemde hiç kimse imdadımıza koşmadı Feryadımızı duyup şefkatle el uzatan da olmadı Hep hicranla inledik ve hasretle yutkunup durduk Eyyub'a hayatın ırmağının çağı göründüğü, Yakub'a Yusuf'un gömleğinden kokular gelip ulaştığı şu günlerde, tıpkı o hasretkeş Nebi gibi, tasamızı, dağınıklığımızı sana arz ediyor ve rahmetinin ihtizazını bekliyoruz. Aslında herkesin kapılarını yüzümüze kapadığı, ve çığlıklarımıza kulaklarını tıkadığı dönemlerde dahi, Senin kapıların müracaat eden herkese açık, Lütuf ve ihsanların sağanak sağanak, Teveccüklerin de başımızın üzerindeydi. Yoldan çıkan biz, yolsuzluk yaşayan biz, Ufkumuzu karartan da bizdik. Ey bizi hiçbir zaman terk etmeyen Rabbimiz! Şu renk atmış simalarımıza, şu tekleyen nabızlarımıza, şu ritmi bozulmuş kalplerimize ve şu yürekler acısı halimize merhamet buyur da, içinde bulunduğumuz kahredici şu sıkıntılardan bir çıkış yolu göster ve dirilmemize izin ver. Çaresizlikle kıvranırken dahi ümitle çarpan sinelerimize, Yaşlarla dolan gözlerimize, hacaletle kızaran yüzlerimize şefkatle tevecüh buyur. Bir kez daha kapı kullarını bağışla. Problemlerimizin bütün bütün çözülmez bir hal aldığı, işlerimizin her gün biraz daha çetrefilleştiği, yapma teşebbüslerimizin bile yıkımlara sebebiyet verdiği, ve iç içe yanlışlıklar ağına takılıp kaldığımız bir kapkara zamanda, Ey her halimize nikahban olan Efendimiz, Ruhlarımıza zatına sığınma ihtiyacını tam duyur, Gönüllerimizi yakarış hissiyle coştur, Solgun ve tadı tuzu kalmamış dualarımızı, hususi teveccühlerinle renklendirerek onları kabul ufkuna ulaştır acizlere fakirlere muhtaçlara ve ihtiyaçları zaruret çizgisinde bulunanlara irtifatın türünden bizleri de teveccühlerinle sevindir ve bu biçarelere çare ol kurtuluşumuz senin hususi iltifatına kalmış Ümidimiz sensin, beklentilerimiz de sendedir. Hatalarımız bütün denizleri kirletecek kadar cesim ve ürpertici. Sana karşı tavırlarımız mahvolmuş kavimlerin hallerinden birkaç kadem daha ileri. Kalbi ruhi hastalıklarımız cüzzamdan kanserden daha amansız. Dertlerimizi dergahına açıyor. Dermanı da senden ümit ediyoruz. Sen kimsesizler kimsesi Ve bizlerin melceisin. Senden başka ilah yok ki Ona el açıp yalvaralım. Kapından gayrı kapı yok ki Varıp ona dayanalım. Senden başka sığınak bilmiyor. Senden başka güç ve kuvvet de tanımıyoruz. Gören, bilen, Duyan sadece sensin, aç ufkumuzu ve bize kendimiz olma idrakini lütfeyle. Amellerimizi ihlasla derinleştir ve ümitlerimizi de yesin insafsızlığına bırakma.